Herkese iyi akşamlar. Merhaba. Evet, Açık Radyo burası ve açık dergi başladı. Ekza Mavutuna ben. Ben Seçil Türkan. Teknik masalarda Ömer Şahin ve Feryal Kabil ile birlikteyiz bu akşam. Evet, haftanın 5. dergisindeyiz. 11 Aralık 2015 yayınımızı Woman'la başlatmış bulunuyoruz. Art Nanal isimli parça 2015 yılında kaydedilmiş altı parçalık kısa çalar geldi. İstanbullu ekibin, evet Ermeni kültürü e, içerisinden pey özgün bir müzikal ses olarak bizlere uzanmakta. Vomang ekibi ve bu akşam saat 9'da Beyoğlu'ndaki Saint Esprit Katedrali'nde Sayat Nova korusundan bir vokal topluluğu eşliğinde ...konseri olacak Womank'ın. Buradan onlara da selam etmiş bulunalım. Evet, bu geride bıraktığımız... ...hafta boyunca... ...her akşam bir Womank parçası... ...dinledik. Böylece bu kısa çalara da... ...kısa da tüketmiş olduk. Womank ekibine çok teşekkür ediyoruz. Henüz yayınlanmamış kayıtlardı. Bu haftanın açık dergisinde dinlediklerimiz. Evet. Ve bu... Bugün dergide neler olacağını bir bakacağız. Paris'te son tango köşesi burada olacak. Ömer Madra bize Fransa'dan haberler verecek. Hafta sonu yapılacak bir büyük eylem var aslında. Kırmızı ee, çizgiler eylemi. Kırmızı çizgiler eylemi detaylarını anlatacak. Biz de Türkiye kısmını bir küçük takip etmeye çalışacağız diyebiliriz. Arkasından kitap köşesi var. Ee, saat 6.30'dan sonra dinleyebileceksiniz kitap köşesini de ...Ceyhan Usanmaz anlatıyor olacak. Kentin tozu ve taramucu da burada olacak. Kentin tozunda küçük su meselesini konuşacaklar. Ve bir hukuki kazanım var orada. Bu kazanımı nasıl e, konuş, nasıl gerçekleştirildiğini e, konuşacak. Yine e, Cihan Uzun Çarşı, Çarşılı Bağışsal, tanıklarıyla beraber. Evet, kısaca bilgisini de verelim. Evet. Kimdir tanıklar diye. Ee, İstanbul halkının sosyal yaşantısında önemli yer tutmuş. Yüzlerce yıllık küçük su meselesini ziyaret etti kentin tozu ve mesireyi geri kazanmak için verilen mücadeleyi ve de zaferi e, hukuki mücadeleyi bizzat yürüten Selçuk Yılmaz Erdem Dinledi bir alan kaydı yani e, dinletecek olduğumuz sizlere Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma e, Derneği üyesi. Bu arada Selçuk Yılmazer bu hukuki mücade mücadeleyi sürdürmüş olan saat 7 itibariyle kentin tozunda duyabilirsiniz. sıra dediğimiz gibi Tarama, tarama Ocu, Ocu var. Burada olacak Seyit Ali ve Turgut Türksel bize haftalık mizah dergilerinden bahsediyor olacaklar. Evet Tarama canlı henüz malumatımız yok. Seyit Ali iyileşmiştir canlı yerinde bu akşam onu görürüz. İyileşmediyse de buradan geçmişler olsun diyelim artık ve kısaca günün tarihi ve edebiyatına bakalım. Resimli Sesli Türkçe Edebiyat Takvimi 2015 İletişim Yayınları Aralık 11. Cuma. Dünya Dağlar Günü. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda ilk uygulama. Telif hakkı, Yelpaze Mecmuası'na ait olan bir resimli romanı yayınlayan Hürriyet Gazetesi aleyhine dava açıldı. 1952. İstanbul'da Bebek Maxim Gazinosu yandı. 1976. İstanbul Modern Sanat Müzesi açıldı. 2004. Ahmet Enünlü, İspanya'da yapılan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda birinci oldu. 1978. İlk masa tenisi turnuvası Birleşik Krallık'ta düzenlendi. 1901. Postmodernizm. Post Sadık Özben bölüm 3. Ayıptır söylemesi kolonyali bile anlıyorum da postkolonyalde gene ortalık karışıyor. Demek ki ben pre yapıda biriyim. Örneğin hep pre kapitalistim. Hiç kapitalist olamadım. Post kapitalist derseniz onu olabilen kimse görmedim zaten. Postu olmayan bir o var galiba. Evet dedim ya epeydir yazmıyordum. Sebebine girmeyeceğim çok karmaşık. Ama yeniden yazınca gene böyle entelektüel derin bir konuya girdim. Eskiden düzenli yazarken de böyleydi. Hani öyle ben entelektüelim havaları atmaktan hoşlanan bir de değilimdir aslında ama havai konularla uğraşmaktan da haz etmem. Neyse aslında kendimden bahsetmekten de hoşlanmadığımı söyleyebilirim. Siz de bir mutlaka. Bu yazmadığım yıllarda ister istemez artan deneyimlerin ve zenginleşen hayat gölgü bana görgüm, daha durmuş oturmuş, ne diyeyim hani daha olgunlaşmış bir hava vermiş midir diye de merak ediyorum. Gerçi şu postmodernizm konusuna derinlemesine giremedim bu yazıda ama yoksa değişen bir şey yok mu? Yani post, sadık, özben olabildim mi, olamadım mı? Son. Resimli Sesli Türkçe Edebiyat Takvimi 2015 İletişim Yayınları Evet, biz geri döndük. Kent takvimiyle e, burada olacağız bir e, yarım saat evet. kadar diyebiliriz. Sonra Paris'e bağlanıyoruz. Evet, arkasından Paris var e, ve saydığımız bütün içerikler Pazar gününe kadar olan e, etkinliklerden haberler vermeye çalışacağız size. Sergi açılışlarıyla başlayalım. Bugün saat 18'de bir sergi açılışı var. Murat Morova'nın Ravi isimli sergisi Galerin Evde Mısır Apartmanı'ndaki Galerin Evde açılıyor olacak. Evet, Remart Space'te de bir sergi açılıyor. Karma sergi. Saat 6.30'da görgü tanıkları ismini taşımakta. Farklı tekniklerde oluşturulmuş resim, fotoğraf ve kolaj çalışmalarından oluşuyormuş Remar Space Çukurcuma Caddesi No 20'de bulunmakta. Evet, bir sergi konuşma haberi var. Sandra Schaffer ve e, Ayşe Çavdar'ın birlikte yapacağı bir konuşma bu. Başakşehir bir kent modeli sergisi. Yayılmakta olan kentsel dönüşümün çelişkilerinin ve katmanlarının izini sürüyor. E, bir enstelasyon üzerinden de konuşacaklar zaten bu sergiyi. E, dediğimiz gibi bu akşam bu sergiyi izleyebilir e, Bu konuşmaya katılabilirsiniz. Bu saatlerde başlıyor. Evet, Studio X'te Fındık'a'daki Studio X'te katılabilirsiniz. Bu da tiyatro haberleri hızlıca... Bu akşam Sempurşehir'de yapsa bu akşam ve yarın akşam yer altından notlar var. seyir sahne yorumu Celal Mordeniz'in rejisiyle nadir sarı bacak sahneye koymaktaydı. ...saat sekiz gösterimde. Evet, Bilken'den bir haber var. Tiyatro haberiyle devam ediyoruz. Geçen sezon sahnelenmeye başlanmıştı. Ormanlardan hemen önceki gece... ...Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde... ...devam ediyor. Melis Teskan ve... ...Okan Ürün'ün... ...oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun tek kişilik performansıyla... ...sahneledikleri... ...Bernard Maria Cortes'in oyunu... ...Ormanlardan hemen önceki gece. Her cuma saat sekiz buçukta bu akşam da var. Evet, gelelim 12 Ekim dayanışmasının... ...etkinliklerine. Bu hafta başından... Ve aslında sizlere duyurmaya ve bıkmadan usanmadan tekrar etmeye çalışıyoruz. 12 Ekim Dayanışması'nın faaliyetlerini hatırlatalım ne olduğunu. Çoğunlukla bağımsız tiyatrolardan e, oluşan bir e, ekip, e, bir grup tiyatrocu. E, gelir, e, tüm e, oynanın bir kısmının e, gösterim e, gelirlerini 12 Ekim Dayanışması'na aktarma kararı aldıklarını açıklamışlardı. Ve bu hafta itibariyle de faaliyetler başladı. 12 Ekim Dayanışması neydi? 12 Ekim'de Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından... Yaralılara e, mali e, destekte bulunmak ya da işte e, malzeme desteğinde bulunmak için oluşturulmuş bir sivil inisiyatif yaralıların yakınlarına da yardım etme amaçlı. Evet tiyatrolarda bu hafta itibariyle e, gişe gelirlerin 12 Ekim dayanışmasına e, aktarmaya başladılar. Kimler var mesela e, 12 kim oyunları Twitter hesabından sizlere e, okumak istiyorum. 12 Aralık'ta tiyatro tem dünyanın yemeğini moda sahnesinde e, 12 Ekim dayanışması için e, sahneye koyuyor olacakmış. Bu akşam Kadıköy tiyatronda Tiyatro Alesta yeni oyunları sürüne sürüne erkek olmayı Pınar Selin'in gerçekleştirdikleri uyarlamayı dayanışmaya hasredecekler. Gelirlerini daha doğrusu ikinci kattan Kasap, Galata Perform'dan Kabuk bu akşamki gösterilerinin gelirlerini 10 Ekim dayanışmasına aktaracaklarını açıklamışlar. Evet bu haberden sonra da bir konser haberiyle devam edeceğiz. Korektif İstanbul'u dinliyorsunuz. Bu akşam sahneye çıkacaklar. BK, BKM Mutfak sahnede olacaklar. Anadolu, Balkan hem de gittikleri diğer coğrafyalardaki müzik kültürleriyle de birleşmekten geri kalmıyorlar diyerek duyurmuş BKM Mutfak bu konser haberini. Eski albümlerinden de sevilen şarkıları seslendireceklermiş. Bunu da söyleyebiliriz. Bu akşam saat 8.30'da konser. Evet, Beşiktaş BKM'de. Evet programın başında bu akşam saat 9'da St. Esprit Katedrali'nde Womang konseri olduğunu söylemiştik. Onu da buraya bir kere daha kaydedelim. Yanı sıra Peotede Ayuka'yı izlemeniz mümkün olacak. Salonda Jaco Garner sahnesi var. 10.30 itibariyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Ama öncesinde de Palmiyeleri izlemek mümkün. 9.30 itibariyle. Bununla beraber de Babylon'un Bomontire'ki yeni mekanında... Monophonics ve Kohran Futacı Kale Orkestra etkinliği olacakmış. Ve son olarak bu akşamdan son olarak vereceğimiz konsere verdi. x Jazz Festival. Evet bu akşamdan bir haber verebiliriz. Roxy'de gerçekleşecek bir konser var. Stutnski Quartet sahnede olacak. Maden Öktem Ersoymez'de eşlik edecek bu ekibe. Evet yarın da bu arada Kube'da Almanya'dan. Komfort Rauşen ve Türkiye'den Barış Demirel sahnesi olacak. Yanı sıra zorlu PSM'de yine cumartesi akşamı Almanya'dan Memento ve Türkiye'den Ercüment's Orkut Low Profile projesiyle Berlin'in Müzik Festivali X-Jazz Festival'ın etkinlikleri kapsamında dinleyicisiyle buluşuyor. 2016 yılında Berlin-İstanbul arasında daha kapsamlı bir festival olunca haber de verildi. Göte İnstitüt İstanbul yanı sıra az saydığımız mekanların ortaklığıyla bu sene böyle bir giriş etkinliği var diyelim. Bir mini festival. Evet İstanbul'da. Gitar Kafe. Gitar, Gitar kafe, kafe hafta sonu. Aklan Akta sahne de olacak. İkinci albümü Haziran 2015'te sahneye çıkmıştı. Aslında evet. onu söyleyebiliriz. Gitar Kafe'de şöyle anlatmış. Akustik müziğin saflığını ve samimiyetini özleyenler için kaçırmaması gereken bir buluşma olacakmış. Evet. Bu cumartesi saat 9'da Gitar Kafe'de. Tutulmadan Akıyorum albümünü yeni yayınlamıştı. Aklan Akta ile baş başa bir solo konser. Saat 9'da cumartesi akşamı başlayacak olan Gitar Kafe'de pazar günü kalabalık bir konser var. Muhtelif ekibi... Feruz'dan, Selda Abacan'a, Aynur'dan, Yeni Türkiye, dört ye bir coğrafyadan müzikler seslendiriyor. Olacakmış, onu da atlamayalım. Volkswagen Arna'da da, da e, Blues etkinliği var. E, Blues Sessions İstanbul ismini taşıyor. Evet, pek çok e, müzisyen sahne alacak bir dört saatlik etkinlik bu. Jimmy Burns, Catherine Davis, Dave Herrero Trio, Mississippi Heat, Sex Gordon ve belki Aran Blues Experience'ın sahne alacağı e, söylenmiş bir de. Kietun Davis, Jimmy Burns ve Elif Çağlar e, ortaklığı olacakmış. Orada da Barış Manço ve Özdemir Erdoğan e, besteleri yorumlanacak. Blues Sessions İstanbul, Positive Vibes organizasyonu. <gülüyor> Cumartesi akşamından bir konsere geçtik Bizantiyon'da. ...organizasyonuyla POT'de ...Şiirmek konseri var. Philadelphia'dan bir ekip şöyle ...diyorlar e, Bizantiyoncular ...Şiirmek'i anlatırken, Şiirmek ...efsanesi zamanın pek çok ...namlı rock'n'roll grubunun başladığı gibi ...başlıyor. İki erkek kardeşler ...The BG's vs. for the Allman Brothers devam ettiren C.D. kardeşler ...tüm rock'n'roll gruplarının işini bitirmek üzere ...planlar yapıyorlar. Söz konusu plan ...için gösterilen uğraşlar zamanında gruba ...gözüpek bir tabulcunun parti ...yapmayı bilen ve kira çeklerini yazabilen korkusuz söz yazarı bir divanın dahil olmasını gerektirir. Şiirmek, Fredafia'dan bir ekip. Yaptıkları müzik, punk mı, rock'n'roll mu? Buna, e, bunu müzik eleştirmenlerine bırakıyoruz. Ama punk demişler. Evet, foton kuşağı yine Bizantion kolektifin içerisinden Polo Sterlund ve Alper Erku tarafından kurulmuş ekip geceyi açacak cumartesi akşamı ve Şirmege sahneye bırakacak. pevdede Bazen günden bir sahne haberimiz var ama... ...bu akşamdan şeyi unuttuk... ...yalın ayak müzikoli unuttuk onu söylemeniz... ...hatta cuma ve cumartesi günü... ...altıdan sonra tiyatro... Evet. ...ekibinin... E, ...yalın ayak müzikoli... 50 de olacaklar... ...sahar 8.30'da olduğunu da söyleyelim... E, 10 kişilik yanayak müzikol ekibi sunucu, dansçı, çalgıcı ve şarkıcılardan oluşuyor. Program içerisinde küçük gösterilerin birbirinden güzel ve damardan şarkıların, nefis dansların ve eşsiz sanatçıların bulunduğu bir performans e, izleyecekmişiz. Yıkılmadık, yılmadık direniyoruz diyorlar aynı zamanda. E, saat 8.30'da. Evet bu akşam ve yarın akşam Kumbaracı Yokuşu'ndaki 50 numarada Yalınayak Müzikol olacak. Pazar günü İç Sanat'ta bir çocuk etkinliği var. Son haberimizde sahne denilen büyüdük kutu başlığını taşıyan bu etkinlik bu sezon tekrar e, sahne deniliyor. Geçen sezon oynanmıştı. Murat Göksu yazıp yönetiyor. Hatırlatmak gerekirse 13 Aralık Pazar günü saat e, 3'te. Evet. evet 3'te. Şimdi ufak bir ara vereceğiz. Açıkta judasınız ve açıklergi programını dinliyorsunuz. Ömer ile gün içerisinde bir kayıt yaptık. Yarın e, kırmızı çizgiler elimi var. Paris'te e, 12 yıllık saat 12'de 12-12-12 diye duyurmuştuk sizlere. E, ayrıntıları da giderek önümüze geliyor. Bu söyleşiyi e, kayıt yaptık Ömer ile çünkü yarınki elim için bir ee, şiddetsizlik eğitimi alması e, gerekiyordu. Lakin o kayıttan arada geçen zamanda da pek çok şey e, oluyor Paris'te. Bunun haberini de sosyal medyadan azından e, takip ediyoruz. Öyle gözüküyor ki e, Paris merkezim e, epey hareketleniyor. E, Hollandın tüm abluka çabalarına rağmen, evet mesela Greenpeace'in bugün aktötriyon işte bu ee, zafer meydana diyebileceğimiz Paris'in göbeğindeki e, alanı olduğu gibi e, sarıya boyadığına dair görseller e, önümüze e, ulaştı. Ve Arktü Trionfa e, tırmanan Greenpeace aktivistleri e, Hollanda'nın enerji politikalarına e, tekrar gözden geçirmesi uyarısında bulundular açtıkları pankartta. Evet Paris Hareketli şimdi ufak bir ara Ömer Maldır anlatıyor.